Kafirler hakkında inen ayetleri müminlere uyguladılar. Sözünün kapsamı nedir? Sorunuza maddeler halinde cevap vermek istiyorum. A. Bu söz, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a aittir. İmam Buhari rahimahullah, ondan muallak, senetsiz rivayet etmiştir. Taberi rahimahullah, tehzibül asarda rivayeti senediyle birlikte zikretmiştir, sahihtir. B. Selef büyüklerinin fırkalarla ilgili sözlerini doğru anlamak için bir usule ihtiyacımız vardır. Bu usulü şöyle tarif edebilirim. Söz konusu fırkanın ayırıcı özelliği nedir? Bu sözün söylendiği ortamda nasıl bir tartışma yaşanmıştır? Bunları bilmek zorundayız. Aksi halde söylenen birçok söz, onu var eden bağlamdan koparıldığı için yanlış anlaşılacaktır. Öyleyse bu sözün söylenmesine sebep olan ortama ve sayıklara bakalım. Hariciler insanları büyük günahlarla tekfir ediyorlardı. Büyük günah işleyen bir insanın onu haram kabul etse dahi sırf o günahı işlediğinden dolayı kafir olacağına itikad ediyor ve ebedi ateşte kalacağını iddia ediyorlardı. Onlara göre içki içen kafirdi. Zina yapan kafirdi. Hırsızlık yapan kafirdi. Bu fiilleri işleyenler için Kafirler hakkında inen ve onların ebedi ateşte kalacağını haber veren ayetleri okuyorlardı. Bir örnekle konuyu delillendirelim. Cabir radıyallahu an insanlara ahiret sahnelerinden birini anlatır. O sırada mecliste kendi ifadesiyle haricilik bulaşmış Yezidül Fakr vardır. Cabir radıyallahu an müslim olan cehennemliklerin bir müddet yandıktan sonra cehennemden çıkacağını anlatır. Yezid fakr şöyle itiraz eder. Ey Rasulullahın asabı, insanlara neler anlatıyorsunuz böyle? Sen insanların cehennemden çıkacağını söylüyorsun ama Allah şöyle buyuruyor. Rabbimiz, şüphesiz ki sen kime ateşe sokmuşsan onu rezil etmiş, alçaltmışsındır. Zalimlere hiçbir yardımcı yoktur. Yine o şöyle buyuruyor. Fasık olanlarınsa barınağı ateştir. Oradan her çıkmaya çalıştıklarında geri çevrilirler ve onlara denir ki, ''Tadın bakalım yalanladığınız azabı.'' Secde Suresi 20 Bu rivayette neyi görüyoruz? Cabir radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğu ve tamamen gaybi bir konu aktarıyor. Müslim olan birinin işlediği günahlar sebebiyle cehenneme girse de bir müddet cezasını çektikten sonra çıkacağını rivayet ediyor. Yezidul ül Fakr ise iki ayet okuyarak bu anlayışa itiraz ediyor. Oysa okuduğu her iki ayette iman etmeyen kafirler hakkında. Rabbimiz, şüphesiz ki sen kimi ateşe sokmuşsan onu rezil etmiş, alçaltmışsındır. Zalimlere hiçbir yardımcı yoktur. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize iman edin diye imana davet eden bir davetçiyi işittik ve iman ettik. Rabbimiz, Günahlarımızı bağışta, kötülüklerimizi ört ve ebrar olanlarla çokça iyilik yapanlarla beraber canımızı al. Ali İmran Suresi 192-193 Bir sonraki ayetle birlikte okununca, bu duayı yapanların iman çağrısına icabet ettiği, ateş ehli olanların bu çağrıya icabet etmedikleri anlaşılır. Secde Suresindeki ayetlerde de benzer bir karşılaştırma vardır. Yüce Allah, İman edenlerle inkarcı fasıkları karşılaştırmaktadır. 13. ayetten başlayıp 20. ayete kadar okuduğunuzda konu apaçık bir şekilde anlaşılır. Peki Cabir radıyallahu an ne yapıyor? Cabir radıyallahu an ona Kur'an okuyup okumadığını soruyor. Okuduğunu öğrenince makamı Mahmud'u bilip bilmediğini soruyor. Makamı Mahmud'dan kastı şu ayettir. Geceden bir vakit, sana özel bir nafile olarak Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a, övülmüş makama çıkarır. İsra Suresi 79 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu makamla şefaat edeceğini ve müminlerin cehennemden çıkacağını haber veriyor. İşte asabın haklarında konuştuğu hariciler bunlardır. Hiç iman etmemiş insanlar hakkında inen ayetleri, iman eden, ancak günah işleyen insanlar hakkında okuyan ve onları tekfir eden bir topluluk. Elbette sahabe buna itiraz edecek, bu zulme tepki gösterecektir. Zira bu, kanı ve malı koruma altına alınmış bir müslimi cehaletle tekfir etmektir. Bugün de biri çıkar ve kafirler hakkında inen ayetleri alır, içki içen, zina yapan veya tesettürsüz birine okuyup onu tekfir ederse, aynı tepkiyi göstermemiz gerekir. C- Sahabenin tavrı doğru okunmalı, yerli yerine konarak anlaşılmalıdır. Küfür ve şirk işleyen, kendilerini kafirler ve müşrikler hakkında inen ayetlerin muhatabı kılanlar, bu bağlamda ele alınmamalıdır. Nasıl ki günah işleyen insanlar hakkında küfür şirk işleyenlerle ilgili ayetleri uygulamak ölçüsüzlükse, küfür şirk işleyenler hakkında iman eden günahkarlarla ilgili ayetleri uygulamakta ölçüsüzlüktür. Zira bizzat sahabenin kendisi, şirk işleyen insanlara müşrikler hakkında inen ayetleri uygulamıştır. Abdullah bin Ömer'e, Ma'bet el cüheni ve benzerlerinin, Kader yoktur, her şey aniden olur, sözü aktarılınca şöyle demiştir. Onlara haber verin, onlar benden, ben de onlardan beriyim. Onlardan biri Uhud daha kadar altında infak etse, kadere inanmadan infakları kabul edilmez. Müslim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh haklarında soru sorulan insanlar, Basra'da ilim talep eden tanınmış insanlardır. O, radıyallahu anh, onların kader inancındaki sapkınlığı görünce, onlardan beri olduğunu ilan etmiş ve onlara şu ayeti tatbik etmiştir. De ki, isteyerek ya da isteksiz olarak infak edin. Nasıl olursa olsun, infaklarınız kabul edilmeyecektir. Çünkü sizler fasık bir topluluksunuz. İnfaklarının kabul olunmasına engel olan tek şey, onların Allah'a ve Resulüne karşı kafir olmaları, namaza yalnızca tembellik içinde gelmeleri ve ancak isteksiz bir şekilde infak etmeleridir. Tevbe Suresi 53-54 Çünkü bir insanın infakı kabul olmuyorsa, bu, onda amelin kabulüne engel küfür illeti olduğunu gösterir. Burada özellikle Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan örnek vermemin nedeni, sahabenin usulünün doğru anlaşılması içindir. Zira bugün, bazı insanlar sözü bağlamından koparıp kelimeleri tahrif ediyor, Allah'a, Rasûlüne ve yollarına ihsan üzere uymakla emrolunduğumuz ashaba iftira ediyorlar. d. Sonuç olarak, ashabın nefrettiği ve kınadığı, tekfir değil, insanların küfür olmayan masiyetlerle tekfir edilmesidir. Çünkü bu, Allah'ın indirdiği isim ve hükümlerde oynama, onun sınırlarını aşmadır. Allah, günah işleyene ayrı, küfür işleyene ayrı isimler vermiştir. Günah işleyene kafir diyen de, küfür işleyene günahkar diyen de, Allah'ın sınırlarını çiğnemiş, ölçüyü bozmuştur. Selam ve duayla.